Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmain vebaat. Kardeşler bir haftaki tefsir dersimizde şuara suresi 105. ayetten itibaren devam edeceğiz. allah Teala bu ayetten itibaren yeni bir kıssaya geçiyor. Bu kıssaya İlk olarak Nuh Aleyhisselam ile kavmi arasında geçen kısa. Kezebet kavmin Nuh'inil mürselin. Nuh kavmi de mürselleri yani gönderilen elçileri yalanladı. İlk ayetimiz bu 105. ayet. Nuh Aleyhisselam insanlığa göndermiş ilk rasul. Ondan önce de nebiiler var ama yeni bir şeriat getiren bir rasul yok. Nuh Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasında on batın, on nesil olduğu söyleniyor. Nuh Aleyhisselam'ın gönderiş gerekçesi ise o toplumun içerisinde yeryüzünde ilk şirk koşma, eş koşma işinin vuku bulması, ortaya çıkması. Yeryüzünde ilk şirk Nuh Aleyhisselam kavme arasında çıkıyor. Yani ilk müşrik diye isimlendirilen nesil Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği nesil. Peki şirk nasıl çıkmıştı? Suret ve heykeller yapması, günümüze getireceğim ben şimdi, resimler çekilmesi, Nuh Aleyhisselam zamandaki o Yeğuz, Yeğuk, Nasr, Yeğuk, Ved, onların isimlerinden, onların resmlerinden bana ne? Size ne? Öyle değil mi? Evet. Ama Vuku bulan olay aynı olaysa o zaman biz buradan ibret alacağız. allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı ve kavmini bize niye anlatıyor? İbn-i Abbas radıyallahu teala anıma o kavmin işlediği niye beyan ediyor. Heh, o hataya düşmeyelim diye. Şimdi kardeşler, hanımlara da söylüyorum. Hanımlar erkeklerden daha gevşekler bu zamanı. Niye bilmiyorum ama bu böyle. İnsanlar durumlarında, gruplarında veya sosyal medyaları, Whatsapp'larda, Facebook'larda, efendim Instagram'larda ya kendilerinin veya sevdiklerinin resimlerini paylaşıyorlar. Bunun en çirkini, en hayasızı kişinin kendi aile fertleriyle resmini paylaşması. Kişinin hanımıyla çektiği resmi paylaşması. En hayası bu. Yani hayasız bir an, hayasız bir görünüm olarak değil. Hanım zaten mahrem. Hanım zaten avret. Yani sakınılması, korunması, örtülmesi gereken bir varlık, bir değer, bir nimet. E şimdi onun resmini paylaşmak en hayasızca yapılan resim paylaşım. Böyle bir şey yakışık almaz. Müslümana yakışmaz. İkincisi, hayasız olan değil bizim derdimiz sadece. Hayasız olmayan ama haram olan veya harama götürecek olan da bizim için gündem konusu. Kişi aile fertlerinin resmini ne için paylaşır? Gezdiği yerleri ne için paylaşır? Bir gösteriş. Daha ağır bir ifade var. Çok özür diliyorum. Görgüsüzlük başka bir şey değil. Veya kişi yediği yemeği niye paylaşır Allah'ını seversen? Yediği yemeği niye paylaşır bir insan ya? Bunun görgüsüzlükten başka bir isim var mı? Varsa söyleyin ben bu kelimeyi kullanmayayım Allah için. Var mı onun görgüsüzlükten başka bir ismi? Biz böyle bir toplum değiliz ya. Değildik yani. Dinden öte yani harama götüren kısımdan öte biz örf olarak, gelenek olarak böyle bir toplum değildik. Şu internet melanetinin büyük bir nimet ama kötüye kullandığı için melanet diyorum. Televizyon çok büyük bir nimet, kötüye kullandığı için melanet diyorum beni. Yoksa teknoloji düşman olduğumuz için değil. İyiye kullanıldığı sürece bu nimetleri kötüye kullandığın zaman bunun adı melanet olur. Nimete küfran olur. Kişi gezdiği yerleri paylaşıyor, yediği yemeği paylaşıyor, içtiği kahveyi paylaşıyor... Allah Allah. Ya anlam veremiyorum mu? Ya ölümsüzleşmiyor. <gülüyor> ölümsüzleşmiyor. Bilakis ahirette karşına çıkacak ölmez onlar. Ölümsüzleşir mi? Öyle diyor. Ölümsüzlük kime mahsus? Allah kararlar. E, bak nasıl ölümsüzleşecek o zaman? Orada hesap için karşına çıkacak sonra yok olup gidecek. Ya yani insan içtiği kahveyi ne için paylaşır ya? Komşum geldi, akrabam geldi, arkadaşım geldi, kahve içtik. Bana ne senin kahveninle? Niye paylaşıyorsun bunu? Yani sen bu içtiğin kahveyi paylaşmakla, yediğin yemeği paylaşmakla, gezdiğin yeri paylaşmakla diyorsun ki ben görgüsüz, edepsiz, riyakar bir insanım. Başka bir isim var mı bunun? Başka bir mesajı var mı karşı tarafa verdiği? Yok. O zaman bunu paylaşmak lazım. İnsanlar belki yüzde karşı geldiği söylemiyorsa da içinden yaşayarak eder. O, bu var. işte. Bu demiyor yani. Önce bir düşünür, ha, falanca arkadaşımıza arkadaş gelmiş, ne güzel kahve içmişler, sohbet etmişler dedir. Sonra o ilk andaki mesaj gider, asıl mesaj, kalıcı olan mesaj gelir insana kafasının aklına. Ne görgüsü ya adam, bunun kahvesini bana mı ne der? Veya gezdiğinden, yediğinden, içtiğinden, giydiğinden her neyse. Bu resim suret işine nereden girdik biz? Nuh Aleyhisselam'ın ya, aleyhisselam. gönderiliş gayesi olan Şirke. şirkin başlangıcının resim oluşuna girdik konuya? Evet, bu resim hususuna gevşeyiz. Ve bu beni çok yer alıyor. Ne için yer alıyor? İlim ehlinin görüşlerini aktarmamıza rağmen Allah'tan ve Resulü'nden gelen nikazları hatırlatmamıza rağmen bir kısım alimin, ilim ehlinin görüşü dayanak yapılarak Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin önüne alınarak nasılsa bir şey yokmuş, önemsizmiş deyip önemsiz alınması beni yer alıyor. Arkadaşlardan, kardeşlerden böyle bir şey gördüğüm zaman beni üzüyor. Niye sakınmıyorlar acaba? Çünkü onu paylaşmakta bir hayır olsa menfaat olsa diyeyim ki Tam menfaat var, menfaati gözetiyor. Ben kabullensen de, kabullenmesem de ilim ehli insanlar derslerden, sohbetlerden istifadesine de diye kamera kaydına caiz diyor bazılar. Bak orada bir fayda var, bir menfaat var. Diyorsun ki insanlar hiç yoksa görsünler bunu, duysunlar, işitsinler bir şeyler alırlar, istifade ederler. Ama bu Müslümanlar paylaşırsanız bir menfaat fayda yok ki. Olsa da paylaşırsın tam fayda gözetilirsin diyelim. Var mı fayda? Benim göremediğim, anlayamadığım bir fayda var mı? O zaman uygun değil. Daha hiç yakıştıramadığım başka bir şey, Müslümanların Hristiyanlara benzeme tarzlarından birisi günümüzde özellikle bu gün ve geceleri kutlamaktır. Yani doğum günü kutlamaktır, yıl dönümün, evlilik yıl dönümlerini kutlamaktır. İşte Sünnet olmuştur, Kutlu Sünnet günü Kutlu Doğum Doğu haftası vesilesiyle bir mesela program yapmıştır, çocuğu okulda program etmiştir. O, bunun gibi şeyleri paylaşıyor. Ve bu da yaralayıcı, bu da üzücü. Biz diyoruz ki İslam dininde böyle bir şey yok. Bu bir ibadet değil. Bilakis kişiye zarar olarak dönebilecek bir adet, alışkanlık. Kimden alınmış? Kitap ehlinden. Hristiyanlar. Hristiyanlardan alınmış bir şey yaşatmak, onların yoluna gitmek değil midir? Peki onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak onlara benzemek değil midir? Kim bir kavme benzerse onlardan değil midir? Kim kimi severse onlarla beraber değil midir? O zaman biz niye paylaşıyoruz Bugünlerde bir özel bir şeyler? Evet okullarda bazen yapıyorlar çocuklara bu anma günlerinde program yapıyorlar. Resim çekiliyor, video alınıyor, paylaşılıyor. Yani bu gururlanacak, hoşa gidecek bir şey ise bile en azından paylaşılmayacak bir şey. Ne için paylaşıyoruz? En basit zararı, o durumda veya paylaşını gören nazar ehli birisi nazar eder. Hı hı en basiti daha ötesi gösteriş riyaya girer ki onun iş konuşmaya gerek yok. Lütfen mahremlerimizi sakınalım. Lütfen hayaımızı bu sosyal medya aracılığıyla ayaklara düşen hayamızı sakınalım Allah rızası için. Bu bizde alınmaması gereken bir değer. Haya ve iman ikisi arkadaştır diyoruz vesvese. Onlardan birisi alınırsa diğeri de alınır. Yani hayanın gidiyor olması, kişinin hayasının alınıyor olması, zayıflığı olması, onun imanını da zayıfladığına ve alınmak üzere olduğuna delalettir Allah korusun. Çok önemli bir ikaz. Başkaları için değil, kendimiz için hayatımızı muhafaza adına sakınmamız gereken şeyler olduğunu düşünerek bunları söylüyorum. Ki ilk Rasulün yeryüzüne gönderiş gerekirçesi böyle bir hataya düşen Toplumun nesillerinin düştüğü şirkten dolayı. Şeytan aleyhile onlara etki gösterdi. Onlar hakkında bir plan kurdu. Birkaç nesillik bir plan kurdu. O birkaç nesillik planın sonunda yeryüzüne ilk şirk olayı hukuku buldu. Başlangıcı ne? Ölen salih insanlar hakkında bir alamet dikmek, işaret, emare dikmek. Sonra resimler yapılması. Sonra onlardan sonra gelen insanların bu resimlerin bulunduğu suretten emarelen işaretlerin dikitlerin, anıtlarının bulunduğu yerlerde zaman geçiriyor olması. Ataları öyle yaptığı için. Sonra onlardan sonra gelen nesillerde bu zaman geçirenler burada hayır umuyorlardı, menfaat umuyorlardı, şefaat istiyorlardı diye orada tapınmaya başladılar. Şeytan aleyhi illanenin tusakları çok çetindir. Uzun vadelidir. Yahudiler falan çok sorular. Yahudiler onlardan öğrenmiştir. Yahudiler plan kurmayı şeytanlardan öğrenmiştir. Hani derler ya onlar 50 senelik, 3 senelik, 2 senelik plan kuruyor diye. Şeytanların planları, iblisin planı öyle kısa vadeli olmaz. Kısa vadeli olur da asıl uzun vadeli olur. Yani bu şeytani bir iş. Bu yol şeytana kapı açan bir yol dedi mi orada dikkat kesmek lazım. Etkisi hemen yarın gözükmeyebilir. Çocuğunda gözükmeyebilir, torunda bile gözükmeyebilir. Ama emin ol 3. nesil torunda, çocuğunda neslinde gözükecek. Çünkü bilmeyen insanların yaptıkları tek bir şey var. Atalarını taklit etmek. Atalarında taklit edecek bir şey bulamazlarsa onlara nakşedilen e, internettir, televizyonu ve benzeri kanallarla nakledilen ehli kitabı yani peşlerinden adım adım karış karış kulaş kulaş takip edeceksiniz diye ikaz edilen kitab ehlinin takip etmek. Bilgisiz cahillerin iki tane yolu var. Ya atalarını takip ederler veya ehli kitabı takip ederler. Ataları taklit, delilsiz taklit Kınanmıştır ayetlerle reddedilmiştir. En kitabı taklit reddedilmiştir. İslamliğin dışına atmıştır. Öyle basit bir olay değil bunlar. Yani ben çocuğuma örnek veriyorum. Doğum gününde hiçbir şey yapmadım. Sadece bir yaş pasta yaptım veya aldım yedirdim. Bir gün önce yedir. Bir hafta sonra yedir. O gün yapma mı? Yani boğazına bıçak dayaslar o gün yapma. Yani o çocuk bilsin ki bunu doğum gününde yapılmıyor. Başka günde. Sevdiği bir günde. Veya onu sevindirdiğin bir günde yapılıyorsun mesela Veya maaş aldığı günde yapılıyorsun mesela Veya işte bir hayır hasenat yaptığı gün sevincinden dolayı yapıyorsun olsun. Mesela. Ama doğum günden dolayı olmasın mı? Bunda ne var yok. Bunda kötü şey var. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabı o kadar reddetmiş onlara aykırı o kadar davranışlar sergilemiş ki Yahudiler artık pes ediyorlar. Diyorlar ki bu adamın bize muhalefet etmeyeceği hiçbir şey kalmadı. Her şeyimize muhalefet ediyor. Öyle diyorlar. Umut kesiyorlar. Düşünün ki bunların ne yiyecekleri, ne içecekleri, ne giyecekleri, örf adetleri, ne dini yaşantılar, ne ahlakı hiç Hiçbirisini kabul et. Reddediyor. Bu kadar açık net. Yahudiler artık umut kesiyorlar. Bu adam her şeyimize muhalefet ediyor. Artık anlaşıldı. Bu adamın yolu izlediğini anlaşıldı diyor. Şimdi o peygamberin Ümmeti olan biz hangi yoldayız? Ona bakalım. Biz o kadar net miyiz? Flu muyuz? Yoksa hiç kendimize yakıştırmadan o zaman onların Allah için sorgulayalım. Bu konu önemli. Yani Allah'ın gönderdiği peygamber her ne varsa onlara muhalefet ediyor. Sonra ve bundan sakın duruyor. Uzak durun diyor. Teala bundan sakın duruyor. Kim hangi toplumu severse, benzerse onlardandır. Nasları var ayetlerle, hadislerle sahip Ve bu e, dinin müntesibi bizler, bu kitabı okuyan, bu hadisleri kendisine şiar edinen bizler hangi yoldayız? Buna bakmamız lazım. Allah razı olsun bu hususta gevşek olmayalım. Evet. Hakeza Nuh Aleyhisselam'ın gönderiliş gerekçesi olan şirkin başlangıcı fitnesinden de sakınmak lazım diyerek sözün başına döndü. Peki Nuh Aleyhisselam gönderildiği zaman onu kavmi yalanladı. Ama ayette diyor ki: evet murselîn. O kavim mursel râsûl'en hepsini yalanladı." Çoğul. Halbuki ilk resul onu ve tek resul. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmi ki 950 sene kalmıştır işlerinde. 950 saat falan değil ha. 950 sene. Yani 9,5 asır. Aman Allah'ım. Bu ne kötü bir kavimmiş ki. 9.5 asır davet edilen bir kavim bir gemiyi ancak doldurabilmiş. Hayvanlarla doldurabilmişler yani. İman edenler kurtulan kavim bir gemi ancak doldurabilmiş. Azami iman edenler hakkında verilen sayı 83-84 kişi var. Daha fazla değil. En fazla orada. Daha az diyorlar, daha fazla demiyorlar. Nasıl kötü bir kavimmiş bu? Nasıl 9.5 asır yapılan davete o kadar az karşılık verebilmişler. Ne hổbilla. Sadece bir resulü yalanlamakla Allahu Teala bundan sonraki kavimler hakkında da gelecek aynı ifade. Mürselleri, resulleri, elçileri yalanladılar diyor. Neden? Çünkü resullere iman hepsini içerir. Biz de zaten bunu söyleriz. Amenbüllahi ve meleakatihi ve kutubihi ve rusuli. Resulih değil. Rusuli. Yani rasullere iman ettik. Hepsine iman ettik. Bir resul inkar, diğerlerinin hepsinin inkarı gerektiriyor demek ki Allah Teala Nuh'u yalanladı. Var o kavim için murselleri yalanladılar diyor. Niye? Çünkü bir resulün getirdiği diğer resulün getirdikleriyle aynıdır. Aynı şeyi getirmişlerdir. Dolayısıyla ben A şahsını yalanladım diyen kimse B eşyasına iman ediyorum dese yalan söyler. İsim söylerim. Ben Musa'ya iman ederim de İsa'yı reddederim diyen insanlar yalan söylerler. Çünkü Musa ile İsa aleyhisselam'ın getirdiği ayrı şeyler değil. Aynı şeyler. Nuh aleyhisselam'ın getirdiği ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeyler aynı şeyler. Hepsi la ilahe illallah davetini getirdiler. Hepsi istisnasız. Hiçbirisi farklı bir şey getirmedi. Asıl temel din olarak. Ama muamelat olarak, ibadet olarak ufak tefek farklılıklar oldu. Bundan dolayı zaten nebiler var. Ve rasuller ayrı ayrı. Yoksa tek Resul olurdu. Yani tek bir şeriat gelseydi, tek Resul olurdu. Şeriatlar farklı ama temel din aynı. Temel din Allah'ın birliğine, varlığına ve birliğine davet dini, tevhid dinidir. Bu tevhid dinine davetten bir Resul'ün yalanlanması demek, diğerlerinin hepsini iman etse arada bir tanesini inkar etse hepsini yalanlamış kuluna göre Çünkü getirdikleri ortak davet aynı. Ve her bir Resul kendisinden sonra gelecek diğer rasullere de iman edilmesini öğretir. Emreder kavmine. Benden sonra gelene teslim olun iman edin, ona yardımcı olun, tabi olun diye vasiyet eder her bir Resul. Kendisinden sonra gelenlere iman ve ittiba etmeyi emreder. Vasiyet eder. Neden? Çünkü davetler ortak. Peki Nuh İslamı ne için gönderdi? Allah-u Teala bu kavme Şirk. şirkten onları sakındırmak için. Onlar Allah'a iman ediyorlar. Onlar Allah'a ibadet ediyorlar. Ama Allah'la beraber ibadet ediyorlar. Allah'la beraber başkalarına ibadet ediyorlar. Ta ki Mekke gibi. Ta ki günümüzdeki müşrikler gibi. Günümüzde insanlar ben Allah'a iman ediyorum diyor. Ama hayatına bakıyorsun, Allah'a imanın gerektirdiği itaat yok, başkalarına itaat ver. Şirk işte bu, ortak yapmak. Allah'ı sever gibi lens seviyorlar. Allah'ı seviyorlar, ama sever gibi lens seviyorlar. Allah'tan korkuyorlar veya korkutmağını dile getiriyorlar. Allah daha iyi bilir kimin korkmadığını. Allah'tan korkar ki başkalarına korkuyorlar. Allah'tan umması gerekirken, başı sıkış zaman Allah'tan umuyor, Ferahlık, genişlik alanında başkalarından alınıyor. Rızık Allah'ın üzerinde de yazı yazıyor, söylüyor, dile getiriyor ama rızkını başkalarına bağlıyor. Yani başka rızık vericiler olduğuna da iman ediyor, teslim oluyor. Gönlü olarak, vicdan olarak, dili olarak bunu söylemiyor. Biliyor ki bu şirk, bunu söylemez. İşte bu şirki Allahu Teala o kavimden bertaraf etsin diye Nuh Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yani hayattan da bu şirki çıkarsınlar bu kavim diye davet etsin maksattı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gönderiyor ve Nuh Aleyhisselam'ın davetine çok az bir topluluk icabet ediyor. Bakalım bu ayetler içerisinde, bu kısımda, şu ara süresinde Nuh Aleyhisselam ve kavmi hakkında bize neler buyuracak Rabbimiz Tebarike ve Teala. <Sessizlik> Şöyle ki bir zamanlar onların kardeşi olan Nuh onlara Sakınmaz mısınız dedi Takvaya sarılmaz mısınız dedi Onların kardeşi olan Nuh Onların kardeşi onların içinden Yani Nuh birilerinin kardeşiydi Birilerinin babasıydı Birilerinin amcasıydı Birilerinin dayısıydı Birilerinin eniştesiydi Birilerinin abisiydi Birilerinin kocasıydı Birilerinin komşusuydu, birilerinin amca oğluydu, birilerinin teyze oğluydu, birilerinin hala oğluydu, birilerinin dayı oluyordu. Evet. Onların kardeşlerinin, onların soyundan birileri. Nuh Onların soyundan birisi. O yüzden Allahu Teala onların kardeşlerinden birisi dedi. Onlar için çıkmış, aynı havayı teneffüs etmiş, aynı gelenekleri devam ettirmiş, aynı yemekten yemiş, aynı toplamda yaşamış. Doğmuş, büyümüş, o yaşamış bir kardeşi olarak Nuh onlara dedi ki, Sakınmaz mısınız? Yani Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Ona şirk koşmaktan sakınmaz mısınız? Bu şirkin karşındaki size tehditli cezadan sakınmaz mısınız? İnni lekum Resulün emin. Muhakkak ki ben sizin için emin. Güvenilir bir elçi. Güvenilir bir elçi. Peygamberler için olmazsa olmaz bir vasıf. Emanet. Eminlik, güvenilirlik. Olmazsa olmaz. Yani Allahu Teala peygamberlerini seçerken gerek nebileri gerek rasullere seçerken bu da olanları seçmiş göndermiştir. Çünkü yalancı veya düzenbaz veya hilekar veya ahdini yerine getirmeyen veya emanete ihanet eden bir insan insanlara çıkıp da nasıl bunu yapmayın diyecek? Olur mu böyle? Bunun etkisi olur mu? Böyle peygamberlik davetine icabet eden olur mu hiç? Olur. Kim olur? Yalancı peygamber olursa kalbi kararmış insanlar ona tabi olurlar. Hakikatte olur mu? Basirette aklı başında olan insanlar tabi olur mu? Olmaz. Peygamberlerin ayrılmaz vasıtlıkların emirsi emanet sahibi olmak. Güvenilir olmaktır. Eminliktir yani. Bu aynı zamanda emin oluş onların ya bu adam zaten yalan söylemiyor. Bu adam zaten dürüst. Güvenilir. Efendim her neyimiz varsa gözümüz kapalı teslim edebileceğimiz birisi. Dolayısıyla bunun götürdüğü, söylediği her şey haktır, doğrudur demeyi gerektirecek bir özellik. Şimdi bir insan düşünün ki, öyle bir insan ya bu adamın ağzına hiç yalan çıkmıyor. Şakayla bile olsa yalan söylemiyor. Emanet verdin mi, kuruşuna kadar sana teslim ediyor. Canını ortaya koyuyor, emanetini muhafaz ediyor, koruyor. Şimdi bu adam dese ki ya allah Teala şöyle şöyle emrediyor. Dese bu adam bunu hak ediyor dersin iş ona verilecekse, içimizi bir tek ona verilmesi lazımdı. Ve ilk ona verilmesi lazımdı denecek bir basit bu. Bir peygamberlik gelecekse bir topluma, mesela Kayseri'de bir milyon üzerinde insan yaşıyor Levhalarda öyle yazıyor en Bir milyon üzerinde insan, bir adam düşünün ki parmakla gösteriliyor. Doğrulukta, dürüstlükte, cesaretle, eminlikte, kaliteli insan deriz ya, kaliteli insanlık da bir numara. Düşünsek ki bu Toplumlar bir peygamber geleceği olsa kime verilir peygamberlik? Bu adama verilir. Bu kadar güven sahibi insanlar, o Resuller, elçiler. Bundan dolayı ne diyor? Ben güvenilir bir elçi. Emin, emanet sahibi, Efendim, yalan dolan, hile hurda bilmez bir adamım. Böyle bir elçiyim ben. O zaman ne yapmanız gerekir? Bir şeyler söyleyeceğim size. O söylediğim şeylere icabet etmeniz ve bana itaat etmeniz gerekir. O mesajı vermek için söylenmiş bir sözdür bu. Yoksa gurur için değil. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben size bir şeyler anedeceğim, Bir şeyler yasaplayacağım. Şunu yapın, şunları yapmayın diyeceğim. Bu sırada bana itaat edin ve Allah'tan sakının. Çünkü siz Allah'ın gazabını celbedecek işler yapıyorsunuz. Nedir o gazabı celbedecek iş? Şirk. Şirk. Nuh kavminin başka işleri de var. Hatalar, günahları da var da en birinci sırada yazılacak günahlar, hataları şirk koşmak. Allah Azze ve Celle bu işi hiç beğenmiyor ki. Hangi vasıfta olursa olsun bu işi yapan kimse onu affetmiyor ki. Öyle bir vasıf bu vasıf. Öyle kötü bir vasıf. Sen Allah'a eş koşarsan ve tevbe etmeden ölürsen, ismin, cismin etkin ne olursa olsun hiçbir ehemmiyeti yok. Cehennemin dibindesin. Ne zamana kadar? 50 sene. 50 sene sonra çıkacak demedik. 500 sene. 500 sene çıkacak dedik mi? 5000 sene. 5 milyon sene. Yok çıkmayacak ki. O cehennem var olduğu sürece oradan çıkmayacak. Kim bu? Şirk koşu. Düşünebiliyor musun ya? Bir insan düşünür ki Allahu Teala ceza için cehennemi atmış. O cehennemi hiç sönmeyecek. Azabı hiç affilemeyecek Ve oradan insan hiç çıkamayacak. Hiç Düşünebiliyor musun Allah'ın şuna? Orada her türlü azap var. Azabın sıradan olanı. Neyi oradaki azabın sıradan olanı? Ateşte yanacaksın. Derin çatır çatır. Deri, sinir, et eriyecek. Sonra Allahu Teala aynı azabı tekrar tassın diye tekrar bir daha et, sinir giydirecek, bir daha yanacaksın. Bir daha giydirecek, bir daha yanacak. Bir daha bitmeyecek ki. E hafta sonu da yok orada. Resmi tatil yok. Hafta sonu yok. Nefes almak yok. Acının hafiflediği bir an yok. Böyle bir azap. Yani bu azap böyle kitaplarda kalması gereken bir azap değil bu şekil. Bu kitaplarda kalan okuduğumuz cehennem azabı şöyledir. Cehennem ebedidir. Müşrik cehennemle çıkmayacaktır. Bunlar orada kalması gereken şeyler değil. Tahayyir edeceğiz. Tefekkür edeceğiz. Nedir bu iş? Masal değil. Masal anlatırsın. Sonunu güzel bir ifadeyle bağlarsın. Biter. Masal değil ki. Gireceksin çıkamayacaksın. Gireceksin nefes alamayacaksın. Ölemeyeceksin. Nasıl bir iş bu iş? Siz böyle bir hal ile karşı karşıyasınız. Allah böyle buyuruyor. Sizi ikaz ediyor. Bakın bu hal sizin ebediyen azap çekeceğiniz bir haldir. Bu işi terk edin diye beni gönderdi diyor. Güvenilir peygamber. Ne yapın? Gelin siz bu işte Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Kurtuluş olacak. Öyle bir kurtuluş ki bu içinde bulunduğunuz halin gerektirdiğinin tam zıttı bir hal. Hiç bitmeyecek. Uslanma olmayacak ve aklı hayale gelmeyecek her nimetin bulunduğu mükafat. Ya orası ya orası. Nuh kavmi için arasında bir yer yok. Çünkü Nuh kavmi şirk koşan kavmi. Toptan. Yani Nuh kavmi o an helak edilse, Nuh a.s. gönderildiğinde helak edilse ki helak edildi. Helak edilse ona ima edenler cennete girecekler. İma etmeyenler ebedi kalacak cehenneme girecekler. Arası yok bunun. Üç sene, beş sene, on sene azap çekip çıkacak kimse yok işlerinde. Hep şirk koşuyor. O yüzden gelin bu iş Allah'ı gazaba getirecek. İşleyene azabı ebedi kılacak bir şirk işidir. Bundan sakının Allah'tan korkun. Diye davete gitmiş Nuh Aleyhisselam. Başka ne demiş? Ve ma eselukum aleyhimin Ecir In ejriye illa ala rabbil alemin. Ve ben sizin için bu davetim hakkında bir ücret, bir bedel istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani ne beni doyurun, ne bana ders için geldiğim zaman veya nasihat ettiğim zaman bir bahşiş verin, ne beni giydirin, ne benim evim ihtiyaçlarına göre hiçbir şey istemeyin. Hiçbir şey istemeyin. Tek isteğim davetime icabet etmeniz. Tek isteğim davetimi kabullenmeniz. Başka bir isteğim talebim yok. Çünkü davet ettiğin insandan ücret istersen adamı korkutursun, uzaklaştırırsın. Çünkü ücretli iş itici bir iştir. İnsanlara vermek ağır gelir. Zor gelir. Peki benim ücretim, ecrim, karşılığım alemlerine Allah'ın Sizden de bir ecir, ücret istemiyorum. Dolayısıyla Benden uzaklaşmanızı gerektirecek bir etki değil bu iş. Yani sen bizden para istiyorsun. Hasat ettiğimiz yiyeceklerden, meyvelerden, sebzelerden günlük yiyecek istiyorsun. Bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz azalıyor diyeceğiniz bir durum yok. Çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Oradan kendine pay istiyorsun diyebileceğiniz bir durum yok. O zaman ne yapın? Ücretsiz, bedava. Bedava ise gelin kabul etme. kabul, bir engel durum yok. İnsanlar harıl harıl sağda solda İncil'e imana yöneliyorlar. Misyonerlerin yaptığı en basit iş. Niye? Çünkü onlar üste para veriyorlar. Gel buna iman et sana üste para verelim diyorlar. Üzerinde yüz yazan yeşillikleri sayfalara arasına koyuyorlar. Yüz dolarla insanları satın alıyorlar. İnsanların inançları satılıksa o yüz dolarla dinlen değiştiriyorlar veya o dine yöneliyorlar. İman satılıksa iman satılır mı? Veya satın alınır mı? Mümkün mü? İman işi kişinin ya saadeti veya azabıdır. Allah korusun. Azaptan azap olması kısmından bize de korusun. Fette kullahu ve ateyun. Öyleyse gelin Allah'tan sakının ve bana itaat et. Tekrar etti. Gelin Allah'tan sakının. Yapmayın etmeyin. Ve bu daveti ne kadar yaptı arkadaşlar? 950, 950 sene. sene yaptı. Allah Allah. Ya bu nasıl bir sabırmış? Hani biz sabırda hep Eyüp Aleyhisselam'ı örnek veririz ya. Bence bu sabır Eyyub Aleyhisselam'ın sabrına çok daha üstün sabır. İnanmayan, sana her türlü kulpu takan, hakaret eden, seni taşlarız diye tehdit eden bir kavme karşı 950 sene davet. Bu sabrın böyle ölçülebileceği, isimlendirilebileceği bir sabır değil bu sabır. Yani öyle sizde bizde bulunabilecek bir sabır değil. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a rahmet etsin. Ne büyük bir sabırla ne büyük gayreti varmış bu insanın. 950 sene, gece gündüz, açık, gizli, topluca, bireysel, her türlü yolu, yöntemi denemiş, davet için gerekli hiçbir yöntemi bırakmamış. Bazen gece davet etmiş, bazen gündüz, bazen toplu davet etmiş, bazen değil tek tek ilgilenmiş insanların ihtiyaçları, durumlarıyla. Efendim, kimin neye ihtiyacı varsa, o kadar hassas noktalarda, o kadar davet yöntemleri geliştirmiş kendisine. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anlatıyor, biz de ondan ibret alıyoruz. Ama ne yapıyorlar onlar? Ya git başımızdan diyorlar. Seni duymak istemiyoruz. Parmaklarına kulaklarına tıkıyorlar. Başlarını örtü geçiriyorlar. Kaçmak için. Bunu yaptıkları zaman bile onları daveti terk etmiyor. Ne muazzam bir sabır değil mi? Ne muazzam bir görev. Sübhanallah. Peki ne demişler? Gerekçeler mi İman etmeme gerekçeleri. Kalu enkum minallati tabi'akal arzalu. Dediler ki bir saniye iman edelim. Sana en rezillerimiz, en bayağı sıradan adilerimiz iman ediyor. Öyle oldu da bir saniye iman edelim. Yani biz de iman edelim de o sana iman ettiğini iddia eden reziller, sefihler, zayıflar, garibanlar gibi mi olalım? Onlar gibi sıradan insanlara mı dönüşelim? Çünkü biz şerefli insanlarız. Biz aziz insanlarız. Biz soylu insanlarız. Zengin. makam mevküsü olan insana iman ne ve zayıf insanlar. Kim gibi? Resulullah s.a. iman edenler gibi. İlk iman edenler. Büyük çoğunluğu ya köleydi ya böyle ayak işlerini yapan insanlardı. Azizlere de vardı, şereflilere de vardı ama tüm Resullerde genelde bu husus görülmüştür. Zayıflar, garibanlar, acizler. Çünkü onlar almaya daha meyyen. Onları bu haktan Uzaklaştıracak bir kibir yok kalplerinde. İnsanları imandan alıkoyan şey ne? En başta kibir. Kendini beğenme. Üstün görme. Efendim başka bir şeye, başka bir davete ihtiyaç duymazdı kabul etme. Aziz görme yani. İzzetli görme. Biz de onlar gibi bayağı mı olalım sıradan böyle adi, kalbur altına dökülmüş, elek altı diyelim, tabir edilen insanlardan mı olalım sana iman edelim de? Bakıyoruz onlar iman etmişler sana diyorlar. Yani onlar zelil insanlar, en rezillerimiz, en zelillerimiz. Biz aziz insanlarız, üstünlük, izzetli insanlarız biz diyorlar. allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ الْاِزَّتُ وَلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, onur, üstünlük, şeref, hayset kime aittir? Bir, Allah'a aittir. İki, Resulüne aittir. Üç, evet. iman edenler <gülüyor> İman eden azizler üstündür. İzzetlidir. Yani Nuh Aleyhisselam'a iman edenler sizin zannettiğiniz gibi zelil, rezil, alçak, bayağı sırada değil. Allah katında en aziz, en izzetli insanlardır Ceyla Allah-u <gülüyor> Teala İbrahim-i Kerim. Velillahil izzetü velel İzzet Allah'a aittir. Resulüne aittir. Müminlere aittir. İman eden izzetlidir. Her ne kadar o aziz olduğunu iddia eden insanların gözünde düşük olsa da izzetlidir müminler. Allah katında değerleri vardır. O zaman Nuh Halislam diyor ki bu iddialarına cevap olarak gâle ve mâ ilmi bimâ Dedi ki benim onlar hakkında, onların yaptıklar hakkında bir bilgim yok. Yani onlar bana iman ettiklerini söylüyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar bilmiyorum. Kim ne iş yapar? Ben onunla ilgilenmem. Örnek veriyorum. Şu sarayda Katipmiş, şu hakimmiş, şu doktormuş, şu avukatmış, şu mühendismiş. Ben bununla ilgilenmem. Çünkü dünyevi işler değildir benim ilgilenmişler. Benim davet ettiğim şey ne? Uhrevi işler, ahiret işleridir. İman işidir. Ben ona bakarım. Kim iman etti? Allah'ın gönderdiği bilgilere, değerlere. Kime? Ben ona bakarım. Kimin ne yaptığıyla ilg ben ilgilenmem. Yani kapıma gelen insan sen hangi iş yapıyorsun? Gelirin ne? Efendim makamı, konumun ne? İşte insanlar üzerindeki etkinle buna bakmam ben diyor. Devam in hisabuhum illa ala rabbi Şayet bilirseniz onların hesabı onların hesabı kıyamet gününde Rabbime zannedilir, Allah'a aittir. Yani ben onların hesabı çekme. Hesabı çekecek Allah'tır. İman ettim de mi benim nazarımda bitmiştir. Ondan sonraki hesabı Allah'a aittir. Ve ma ene bi taridil Ben iman edenleri müminleri kovacak değilim. Çünkü o aziz olan veya aziz olduğunu iddia eden, sünnet olduğunu iddia eden insanlar diyorlar ki, bunları kov, biz gelelim sen bize anlat. Onlarla aynı ortamda, aynı çatı altında, aynı fotoğraf karesinde gözükmeyelim demeye getiriyorlar bugünkü faaliyete, Aynı seviyeye düşmeyelim. Onları kov, onlar gitsin. Biz gelelim. Sen bize gene ne anlatacaksan anlat. İman ederiz etmeyiz aykırı ama en azından biz aynı ortamda olmayalım diyorlar. Azgın Nuh kavminin bu sünnetini Ondan sonraki Resullerin davet edildiği tüm halk meledidir denilen, tüm halk aynı şekilde gündeme gidiyor. gündem yapıyor. Diyorlar ki biz aynı şatı altında bulunmuyor Sen anlatacaksan bile aynı şatı altında olmayalım. Aynı ortamda bulunmayalım. Sen onlara ayrı git, bize ayrı gel diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da böyledir. Müşrikler, Mekke, müşrikler o Mekke'yi idare eden ağa tabaka, üstün tabaka, avam tabakayla aynı ortamda bulunmuyorlar. Sen onlara başka bir zamanda anlat. Gel sonra bize başka bir zamanda anlat. Başka bir ortamda anlat diyorlar. Onları kov yanından. Biz geldiğimiz zaman onlar gitsin. Biz sana bir şey soracağız. Bir şey, sen bizim yanımıza geleceksin. Sen yanında onlar olacak. Onları kov, onlar bizim yanımız olmasın diyor. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bu kovulmuştur. Ve ve Allah u Teala'nın sakındırıcı tarzda reddedici tarzdaki bu peygamberlerin beddettiği talebi bu FETÖ dönen melun insanlar bu ülkede yaptılar. Yani Allah'ın sakındırdıklarını, peygamberlerin kabul etmediği teklifi onlar uyguladılar. Dediler ki memurlar bir grup olacaklar, doktorlar bir grup olacaklar, işçiler bir grup olacaklar, esnaf, esnaf dediğin gibi bir grup olacak karışmayacaklar. İnsanları ayrıştırdılar, Sınıf. sınıflandırdılar. Halbuki allah Teala peygamberlerinin diliyle ki onlar Allah'tan habersiz, bilgisiz, Allah'ın rızası olmadan bir iş yapmazlar. Bu sınıflandırmayı baştan reddediyorlar. Ben müminleri kovmam. Müminin sınıfına da bakmam. Ne iş yaptığına bakmam. Ne yaparım? Kim iman ediyor? Kim geliyorsa işte kapı burası. Bürütsün gelsin. İnsanlar makamlarını, mevkilerini, rütbelerini, konumlarını kapının dışına bıraksınlar. İçeriye girdikleri zaman hepsi mümin kardeş. Dedi peygamberler. Peygamberlerin yoluna fersah fersah uzak olan bu insanlar her halleriyle belli zaten. Allah'ın sünneti tüm foyalarını ortaya çıkarttı. Bu sünneti terk ettiler. Allahu Teala onları yerlebet helak etti. Başları da mevcut başları da inşallah yerlebet olur da bu fitne toptan diğer kalkar. Amerikan beslemesi ümmete kurulmuş tuzak, ümmetin itikadına kurulmuş en büyük tuzaklardan birisi. Yok olur gider inşallah. İn ene nedir nezirum mubin. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Ben uyarırım. Kim bu uyarıya kulak kabartır? Efendim, yeni bu tarafa döner. O iman eden indir izzet sahibidir. Kim arkasını döner, sınıfı, ehliyeti, yetkisi, sultası ne olursa olsun onun bir değeri yoktur. Dediler ki üzerine kanu le illem tentehi Dediler ki artık Nuh aleyhisselam'ın ısrarla ve sabırla davetine gece gündüz gizli açık efendim davetine karşı şayet sen bu daveti nihayet erdemezsen sonlandırmazsan ey Nuh elbette ki sen taşlanılardan taşlanılanlardan olacaksın. Taşlanacaksın. taşlayacaksın. Taşlar açacaksın. Sen taşlayacağız. Artık senden kurtul başka kurtuluş yolu kalmadı. Bize başka kurtuluş tarifesi vermiyoruz. Seni taşlayacağız dediler. Bunun üzerine en son ne zaman ama 950 sene sonunda. En son gale rabbi inni kavmi kezzebun. Feftah bayni ve ve menijni ve En sonunda dedi ki Nuh Aleyhisselam ey Rabbim Muhakkak ki benim kavim beni yalanlıyor. Yani getirdiklerimi kabullenmiyor. Sen yalancısın diyorlar. Reddediyorlar. O zaman öyleyse benimle onların arasını tam bir hükümle hükmederek ayır ve beni de benimle beraber iman kurtar. Bu kavimden kurtar. duadır bu. Aramızı aç. Benim ve iman edenlerle bu iman etmeyenlerle yalanlayan arasını aç. Aç. Aramızda hüküm ver. Artık bu işi bitir eder. Çünkü 950 sene bitti. Hala bundan inadı bitmedi. Bu nasıl bir iştir ya? 950 sene bitti. Bundan küfürdeki inadı hakkı yalanlamadaki inatları bitmedi. Başka bir ayette Kamer Suresi'nde diyor ki Nuhal-i İslam bu beddua kısmından olmak üzere İnni fen tasir. Ben yenildim. Ben mağlup oldum. Bana yardım et ana destek. Ol. Bir başka ayette Nuh suresinde ve galinu rabbil atezer alel ard min el kafirine de yara. Dedi ki ey Rabbim şu yeryüzünde kafirlerden yürüyen dolaşan kimseyi bırakma. Toptan yok et dedi. Öyle bir hale gelmiş ki Müslüman yeryüzünde kafirlerden yürüyen kimse kalmaz ve kalmadı. Allah kabul etti duayı kalmadı. Bir tane şu yeryüzünü necis ayaklarla pis ayaklarla kirleten bir kafir müşrik kalmadı yeryüzünde. Biliyorsunuz kıssayı. Nuh tufanında onlar helak olur. Bunun üzerine ta'ince ve memma'uhu fil Akabinde biz onu da onunla beraber olan kimseleri ima de dolu bir gemide kurtardık. Summ Sonra da baki olanları, geride kalanları yani kurtarmadıklarımız. Yani müşrik olanları, iman etmeyenleri egrakla boğduk. Allah Azze ve Celle için imkansız bir şey yok dedik yani. Bir kavmi, bir topluluğu boğarak öldürmek istedi mi? Bunun için çeşitli vesileler olur. Older olur. Göğe dedi ki yağmur yağdır. Kesintisiz bir yağmur. Bardaktan boşanırcasına değil, tencerelerden, tavalardan boşanırcasına yağdır. Yerden de, şu senin içinde hazinelerim var ya, yer suları Yer kavuştuları. Onlar çıkart yerinde içindeki suyu. Onlar da dışarı çıkarttı. Yer içindeki suyu kustu. Tabir caizse. Gökten yağmur, yerden su. Yer kanalları. Ne yaptı? Su, dağları yutacak kadar oldu dağları. Nuh'un oğlu gemiye binmiş giderken Nuh Aleyhisselam oğluna sesleniyor. Gel oğlum kurtul. Şu gemiye binersen kurtulacaksın. Başka bir kurtuluş yolu yok diyor. Yok dağa tırmanacağım. Orada ben kurtulacağım diyor allah Teala oraya kadar getirmiş suyu oradan yukarı getiremez mi? Dağları yutuyor sular. Yeryüzü su. Tesavvur edebiliyor musunuz? Yeryüzünde kara parçası kalmıyor. Bir düşünün bunu. Hani bazen böyle bazı yerlerde televizyonda da falan çıkıyor ya falanca ada, küçük bir ada su altına kaldı. Depremlerden falan oluyor. Veya bazı yerlerde işte, akarsu ünlüme set yapıyorlar. Bazı yerleşimler, köyler, mahalleler su altına kalıyor. Minaresi şöyle de yarım gözüküyor. Bunun gibi. Yeryüzünün tamamı su altına. Ayak basacak bir yer yok. Subhanallah. Allah Azze ve Cemle imkansız şey Allah emretti mi? Mehdur yapacak. Çünkü Allah'ın hükmüne karşı koyabilecek bir şey yok ki. Evet. Nuh'u ve onunla beraber olanları dolu geminin içerisinde kurtardık. Ve girdi kalanları da boğdu kattık. Nuh Aleyhisselam'ın bedduasına icabet ettik. Onun kavmi hakkındaki duasını kabul ettik. Der Allahu Teala inne fi ayet muhakkak ki bunda ne vardır bir ibret vardır der Yok mudur? İman edenler kurtulur dünyada ve ahirette. Şirk koşanlar, küfredenler, davet-i icabet etmeyenler helak olur gider. Ve iman edenlerde hayır vardır, izzet vardır, iman edenlerde mümin bile olsa hayır ve izzet yoktur. Ve makan ekseru'l mukminin Onların çoğu iman eden değildi ki iman edenler çok az bir topluluktu. İman etmenler çok büyük kalabalıktı. Ve inna rabbeke lehu azizur rahim. Muhakkak senin Rabbin azizdir rahimdir. Azizdir, izzet sahibi, mutlak güç sahibidir. İnkar edenlere karşı dilediği cezayı verecek izzete güce, mutlak hakimiyete sahiptir. Rahimdir. İman edenlere merhamet, rahmet. Diğer kısa girersek uzar. Yağulü gavli hâza Estağfirullahil azîmeli Ve lekum ve lisairil mü'minîn Subhanekallâhumme ve bihamdik Eşhedü en la ilâhe illâh Estağfirüke ve yutub eleyk Âkhirü davâna enil hamdü Lillâhi râbül